İyi günler efendim, iyi günler. Benden de iyi günler efendim. Ne yapıyorsun Karagöz'üm? Yine soluk soluğasın. Geç kaldım programa. Ne yapayım Acivat? Köprüde trafik var ancak geldik işte. Seni aradığımda köprüdeydin. Ben de sende hemen sonra geçtim. Öyle sıra falan da yoktu. Sen OGS'den geçiyorsun da ondan. E sende kullan karagözüm? Yok bana öyle şeyler alerji yapıyor. Ne alerji karagözüm? Yok diyorum acı bak. Bütün OGS'lere, KGSL'lere fobim var benim. Hoppa Böyle fobi olur mu canım? Benim gibi Remzi tanısaydın olur mu demezdin. Remzi de kim? İkeli bir herif. İkeli ne demek karagözüm? İlk defa senden duydum. İnsani katil ederli. Onu ya şimdi, bak hacı var. Bu arkadaş benim daha ilk okuldan arkadaşım. Biz İstanbul'a göçünce görüşemedik tabi yıllarca. Aradan geçti 15 yıl. Bir gün baktım bir dükkanda sırtıma biri dokundu. Döndüm bizim remsi. Hoşbeşten sonra dedi ki burası benim mağaza. Al istediğini, yavaş yavaş öde. Bizim hanım da tutturmuş kriz bizim için de fırsat olsunmuş. Bu ÖTV, KDV indirimini kaçırmayalımmış. Remzi'nin de dediğini duyunca aldıkça aldık, çaldı aldık, çaldı aldık. Yani varsa ihtiyaç indirimden yararlanmak lazım. Yahu indirim olsa yararlanacaksın ama indirim nerede? ÖTV'si, KDV'si. Ooo Remzi'de TYB'si, SBS'si, PGY'si hatta ÇAY indirimleri de var. Oh oh oh. İndirim üstüne indirim işte. Hoş bu sondakileri anlamadım ama vatandaşın yararına olduğu belli. Ben de öyle sanmıştım ama yanılmışım. Bizim ÖTV yani özel tüketim vergisi, remzide olmuş özel tırlatma vergisi. Hadi canım. KDV indirimi olmuş kazık vatandaşa vergisi. Daha neler? O demin anlamadıklarına sıra gelince mesela TYB dedim. TYB Taksit yapana bindirme. SBS saf bulduğunu soy. PG'ye para gan ise yok. CA'ya çulsuza ağız yorma indirimleri. E çayı da kötü emellerine alet etmiş desene. Etmiş etmiş. Tabii benim gibi saf vatandaşları. Artı bunları da indirimden sandıklarından mağazayı tıklım tıklım doldurmuşlar. Yazık. ...görüyor musun? Ee, peki sen nasıl çözdün işi? Nasıl olacak? Baktım aldığım 10 lira. Ödüyorum 30 lira. İşin içinden çıkamadım. Sonunda çöktüm boğazına. Öttürdüm sahtekarı. Bir de utanmadan direniyor. Yok söyleyemem meslek sırrı falan diye. Geçmiş olsun kara gözüm geçmiş olsun. Sağol ah, Hacı sağ sağol. İşte ben de sırf bu yüzden... ...bütün o yan yana gelen... ...üç büyük harflerden tırsıyorum. Ee, ne diyeyim? Haklısın galiba... ...doğru olacaksın, açık açık yazacaksın. Böyle her yöne çekilen harflerin arkasına sığınmayacaksın. O kadar. O kadar. Hadi bakalım kızdırmayın Karagöz abinizi. ne olur karışmam ha. Bitirelim mi abi programı? Hmm. Bitirelim, bitirelim. Burada keselim. Eyvallah. <gülüyor> Efendim geldik bir muhabbetin de sonuna. Yaptıksa bir sürçülüysen Af affola. affola. Hadi bakalım.